Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh. 10 yaşındayken istiyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selamın Rabb'inin intikal ettiğinde Ali radıyallahu anh 33 yaşındaydı. Nesebine bakacak olursak Ebu'l Hasan bin Abdümenaf bu Ebu Talib'in diğer adıdır bin Abdülmuttalip bin Haşim anası ise Fatıma bin Ted bin Haşim'dir anne tarafından da baba tarafından da Kureyşli'dir kardeşlerinin en küçüğüdür künyesine baktığımızda Ebu'l Hasan ve Ebu Turaptır. Allah kendisinden razı olsun Ali radiyallahu demiştir ki soyum Resulullah'ın soyudur dinim de onun dinidir kim benden bir şey almışsa onu aleyhissalatü vesselamdan almışımdır buyurmuştur annesi onu çerçinde hicretten 23 yani peygamberlikten 10 sene önce doğurmuş ve aslan Haydara Haydara ismini vermiştir. Yetişmesine baktığımızda Ebu Talip çocuklarını kardeşinin oğlu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönlendirmiş. Onu yetim olarak alışmaktan korumak istemişti kardeşlerim Ebu Talip fakir olup durumu zayıf idi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam gençlik çağına gelip vefa elini amcasına uzattı oğullarından birini onun nafaka masrafını hafifletmek için evini aldı böylece Ali anh, Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde iffet emanet istikamet yüksek haslet ve karakter ile yetişti. Cahiliyet kirlerine bulaşmadı. Hiçbir zaman putlara kulluk ve secde etmedi. İşte bu yüzden Kerremallahu ve Allah onun yüzünü şereflendirsin denilir. Bu kelime de buradan gelir. Ee, Müslüman oluşuna baktığımızda kardeşlerim <gülüyor> Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir setinde, Hatice Radiyallahu Anh'a ona iman etti. Ali Radiyallahu Anh onları namaz kılarken görünce Ey Muhammed bu nedir diye sordu. Buyurdu ki Allah'ın kendisi için seçtiği ve Resul'un onun gönderdiği dinidir. Seni Allah'ı birlemeye ona ortak koşmamaya, ona ibadet etmeye, Lat ve uzayı inkar etmeye ve ortak koşulanlardan uzaklaşmaya davet ediyorum. Bunun üzerine Ali, Allah kendisinden razı olsun, müslüman oldu ve bunu aleyhi ve sellem ile birlikte batna nahlede namaz kadar gizledi. Ebu Talip onları gördü ve İkiniz ne yapıyorsunuz? Ey kardeşimin oğlu dedi. Aleyhisselatü Vesselam Hı. Efendimiz onu da İslam'a davet etti. O yaptığınızda sakınca görmüyorum dedi ve oğlunun Müslüman olmasına engel olmadı. Böyle iyiyim. Devam edeyim. <gülüyor> Evlenişine baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlığı olan Ali radıyallahu an onun elinde büyümüş, göz önünde yetişmişti, Medine'de onu kardeş edinmişti, onu kızı Fatıma radıyallahu anha ile evlendirerek akrabası oldu. O sırada Fatıma annemiz 15, Ali ise 25 yaşındaydı. Onların Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynep ve Ümmü Gülsum adlı çocukları oldu. Ee, İmam Nesey'nin naklettiği hivayete baktım. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ebubekir gelip kızı Fatıma'yı istediğinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz küçük diyor. Ömer geliyor. Allah kendisine rahmet etsin kızını istediğinde küçüktür Ali istediğinde hemen ikkânı kıyıyor bu da gösteriyor ki kızı birine vermek istemediğinde bir mazeret sunabilirsin evet ee, kardeşlerim Fatıma annemiz vefat edip Ali radıyallahu anh'ın başkalarıyla evlenmesine kadar onun tek eşiydi eee Hazreti Ali Fatma annemizden sonra tam dokuz defa daha evlendi. Ve bu hanımlarından da on beş kızı ve sekiz oğlu oldu. Böylece toplam on yedi kız ve on bir erkek çocuğu olmuştur. Hazreti eşlerinin sayısı 40 seneye yakın sure içinde toplam olarak ona ulaştı. Bazen aynı anda bir hanımı ile evli kaldı. Onlara her zaman iyilikle ve merhametle davrandı. Kadınlara karşı hayırlı olmayı tavsiye eder ve şöyle de: Kadınlara eziyet ederek kontrolü elden çıkarmayın. Onların ırzına söverseniz onlar da emirlerinize söverler zira onlar kuvvet nefis ve akıl bakımından zayıftırlar demiştir çocuklarının yanına geldiğinde çok zaman sevgisini gösterir çocuklar onun etrafında dönerler şöyle derdi baba çocuğu üzerinde hak sahibi olduğu gibi çocuğun da babası üzerinde hakkı vardır babanın çocuğu üzerindeki hakkı ise güzel isim vermesi güzel terbiyesi etmesi ve ona Kur'an öğretmesidir çocuklarını yetiştirirken çok sabırlı birisiydi çocuklarının teçkin işlere yönelmeleri için tartışmalarına fırsat verirdi nitekim rivayetlerde şu nakledilmiştir Ali radıyallahu anh bir gün oğlu Hasan'a sana bir emir verdim fakat bana isyan ettim. Yarın isyan ile öldürülürsün de yardımcın olmaz dedi. Bana emrettiğin ve benim isyan ettiğim şey nedir diye sorduğunda dedi ki Osman radıyallahu anh'ın kuşatıldığı gün Medine'den çıkmana emretmiştim o savaşırken sen yoktun ey oğlum vallahi onun kuşatıldığı gibi biz de kuşatılabiliriz demiştir evet kardeşlerim şöyle hayatının safhalarına baktığımızda Ali Efendimiz'in hicret ki Allah'ın Resulü ve vesselamın yatağına yatırıp da çıktığı bir delikanlı Şirk kabileleri, kuvvetli gençleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı öldürme, onun kanını dökmek için göndermeye ne yaptılar? Azmettiler. O sıralar, Harşimoğullarının hiçbir şeye gücü yetmiyordu. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam, Ali radıyallahu anhu, kendi yerine yatmasını emretti ve ona insanların aleyhissalatü vesselam'a emanet ettiklerini yerine getirmesinde vasiyet etti. Allah'ın Resulü ve vesselam onların bakışları arasında kapıdan çıkıp gitti. Allah azze ve celle o an o kafirlerin gözünü ne yaptı? Kör etti. Allah kendisinden razı olsun. Ali geride kalan emanetleri yerine ikrar ettikten sonra Medine'ye ne yaptı? Hicret etti. İbn saatın naklettiği bir rivayette hicretin şöyle anlatıyor: "Allahü Aleyküm Selam hicret edince bana kendisini yerine, kendisinde bulunan etleri insanları iletinceye kadar kalmam emretti. Bu hassasiyeti yüzünden. O El Emin diye de isimlendirilmiştir. Ben üç gün boyunca açıkta, bir gün bile gizlenmeden orada kaldım. Sonra Ali Selametü Vesselamın yoluna uyarak yola çıktım. Ali Vesselam ile Medine'deki buluşma yerimiz olan Amr bin Auf oğullarının mıntikasına geldim demiştir. Tabi kiminle anlaşmam varsa. Kimden bir emanet almışsın? Onları yerine getirmek Tabi. Tabi. Babalarına bile güvenmedikleri eşlerini Allah'ın Resuluna Hazreti Ali'nin şifa bulması için Ali sallallahu aleyhi ve namaz kılması vardır. Ali diyor ki, hissettiğim bir aciip sancıyla Allah Resuluna gittim. Ali sallallahu aleyhi ve seni yerinde oturttu, kalktı, namaz kıldı. Böyle bir battaniye örttükten sonra dedi ki, iyileş, ey Ebu Talib'in oğlu. Sen de sorun kalmadı. Kendim için Allah'tan ne istediysem, aynısını senin için de istedim. Allah'tan ne istemişsen bana verdi, ancak bana şöyle buyurdu. Şüphesiz senden Peygamber olmayacak. Ali dedi ki, ben de sanki hiç hasta ayağa kalktım demiştir. Hazreti Ali'nin hayatının pasajlarına şöyle bakacak olursak kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de daha sonra insanlığın en hayırlı sonu Hazreti Ebu Bekir döneminde de Hazreti Ali'ye baktığımızda ölen savaştığı zaman Ali Ebu Bekir Müslümanların faydasını olacak konularda yapmaktan hiç Ali Ebu Bekiri çok sever ve şöyle derdi: Ali Selamet ve Selam Ebu Bekir'e insanlara emretti. Ben buna şahidim. Ali Selamet dinlidi kimseye dünyamız için buyurmuştur. Allah onlar olsun kardeşlerim. <gülüyor> Bu sahabeler arasındaki muhabbet Ali selamü aleyhi ve selam zamanından gelmişti. Bir... Allah onların arasını bizlere de nasip etsin. Allah herdan daha az olsun. Bakın Enes diyor ki bir gün diyor Ali ve Vesselam mescitte oturuyor. Etrafında sahabeleri vardı. Ali geldi. Tanrı vererek oturacak bir yer, yer aradı. Aleyhisselatü Vesselam hangi sona yer açacak diye sahabelerin gözüne baktı. Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ tarafında oturuyordu. Yerinden kalktı ve gel buraya otur ey Ebul Hasan dedi. O da Aleyhisselatü Selam ile birlikte Ebu Bekir'in arasına oturdu. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Selam'ın yüzünde sevinç belirtileri gördük. Büyürdü ki yapıyorlar: Fazilet sahiplerinin fazileti ancak fazilet ehline lütuflarıyla bilinir diyor. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun ne kadar örnekli davranmış değil mi? evet yine kendisine baktığımızda kardeşlerim Ebu Bekir ve Ömer'den kendisini üstün görenlere karşı her zaman karşı çıkmıştır bunların hepsinin senedi teker teker var burada hepsi delilli ee, delilsiz yok ama e, mevzuyu uzatmama babından delillerini vermiyor. Hayatlarını öğrenelim inşallah diye. Ama zayıf ve uydurma hiçbir ifade okumuyor. Evet. İsmimiz Müslüman cismimiz da olsun inşallah. Aleyküm selamlar amit Evet. Hazreti Ali Ebu Bekir'e beyat ettiği gibi onun hakkını dönüne geçirmiş, ondan sonra Ömer'e de beyat etmiş ve hatta kızı Ümmü Gülşünü de Hazreti Ömer'le evlendirmiştir kardeşler. O da Hazreti Ömer Medine'de bulunmadığı zamanlarda genelde çoğunlukla halife vekil olarak kendisini Medine'de ne yapmıştır vekil olarak bırakmıştır. İnsanların Tuman radiyallahu Anhu öldürmesinden, şehit etmesinden sonra hilafeti teslim etmeye layık birini bulmaları kutlay olmadı. Bunu Hazret Ali'ye teklif ettiler fakat kabule yanaşmadı. Talha'ya gittiler o da yanaşmadı. Zıbiri halife yapmak istediler o da reddetti muhacirlerden ve ensardan sahabenin büyükleri Müslümanların halifesiz kalmasının sıkıntı olacağını çobansız sürü gibi kalacaklarını bildikleri için Müslümanlar toplandılar Müminlerin emirleri Osman'ın şehit edilmesinden az bir musibet olmadığı kanaatine vardılar ve istişare kurulu Allah onlardan razı olsun Ali'nin halife olması konusunda ısrar ettiler. Ve kabul edinceye kadar ısrarlarını sürdürdüler. Ve daha sonra umumen kendisine beyat ederek halife olmasını sağladılar. Allah kendisinden razı olsun. Ee, Hazreti Ali'nin şemalini anlatacak olursak kardeşlerim <gülüyor> Kendisi esmer renkli, geniş gözlü, çok saçlı, hafif göbekli, geniş sakallı, kısaya yakın boydaydı. Yaşlanınca saçına ak düştü fakat saçını ve sakalını hiç boyamamıştır. Her zaman güler yüzlüydü ve güzel bir siması vardı. karakterine baktığımızda hakikaten çok cesaretli birisiydi. Ali'nin yanına bir gün Allah kendisinden razı olsun. Amr bin Abdülhut el-Amr'i de öldüren zet Ali'dir. Amr oğullarının yiğitlerinden biriydi. Müslümanların Ali selamü aleyhi emriyle kazdıkları hendeyi açtı ve birebir vuruşmak için meydan okumaya başladı. Amir'in demir bir mîferi vardı kardeşlerim. Ali "Ey Allah'ın peygamberi, bana müsaadet, ben bununla vuruşayım." dedi. Ali selamü ve selam o Amr'dur. Sen dur buyurdu Amr tekrar Benimle vuruşacak adam yok mu diyerek meydan okudu. Sizden öldürülenlerin gideceğini iddia ettiğiniz cennetiniz nerede diyerek Müslümanları tahrik etti. Ali onunla vuruşma isteğini yeniledi. Ali selamünaleyküm. O Amr'dır. Sonunda Ali o amir olsa da bana izin verdi. De. Ali Sultanı ve Senat da ona izin verdi. Bu üzerine Ali ona doğru yönelerek bakın neler söylüyor. Acele etme, sana geliyorum. Sesini duyan aciz değildir. Azim ve basiretten geliyorum. Ve her kazananı kurtaran doğrulukla. Ümit ediyorum ki ne? cenaze çığlıklarıyla göndereceğim. Darbemden büyük izler kalacak. Musibetler anında bu hep hatırlanacak diyor. Ali ona diyor ki ey Amur senin kastın ancak bir kimi iki özelliklen çağırıp birine ihanet etmektir o da evet dedi Ali diyor ki ben seni Allah'a Resul'una ve İslam'a davet ediyorum dedi o da buna gerek yok dedi Ali o halde seni vuruşmaya çağırıyorum dedi Amr amcaların senden daha büyük ben demek istemem deyince Ali fakat ben seni öldürmek istiyorum dedi. Amr buna çok öfkelendi. Ve ateş parçası gibi kılıcını çıkardı. Sonra Ali'nin üzerine kılıcıyla yürüyerek darbesini vurdu. Hz Ali'nin onun deriden yapılmış kalkanı ile karşıladı. Fakat kalkan kesilerek darbe Ali'nin başına kadar gelip yaraladı. Ali'nin Ali, Ali Amr'ın omuzundaki damara vurarak onu yere serdi. Bir toz dumanı kalktı ve bir tek bir sesi yükseldi. Müslümanlar Ali'nin Amr'ı öldürdüğünü anlamışlardı. İmam Ali diyor ki Taşlara kulluk etmesi aklının kıtlığındandır ben Muhammed'in Rabbinin kuluyum. Doğru. Sanmayın ki Allah ne dinini geri bırakacaktır, ne de peygamberini. Ey ahsap topluluğu diyor. Evet kardeşlerim, Ali'nin cesareti kendisine ait diğer hasletlerle birlikte onu hep süsledi. Onun cesareti hak konusunda olup zulmü ve düşmanlığı kaldırmak içindi. Ali hiçbir zaman savaşı ilk başlatan olmadı. Ve kendisini bunu hiçbir zaman mecbur hissetmedi. Bakın oğlu Hasan radıyallahu nasıl nasihat ediyor. Ey oğlum vuruşmaya çağıran asla sen olma. Ama vuruş." edilir sen de icabet et kaçma zira şüphesiz ona davet eden haddi aşmıştır haddi aşan ise çılgındır ne güzel bir nasihat değil annın cesaretini ile bir araya getirmiştir askerlerine kaçmadan savaşmayı yaralıları öldürmemeyi perdeleri açmamayı, evlere dalmamayı ve malları yağlamamayı emrederdi kardeşlerim. Kendisinden razı olsun. Ali radıyallahu anh kardeşlerim geniş omuzluydu. Omuz başları yırtıcı hayvanların omuzları gibiydi. Haslarının genişliğinden fazlası görünmezdi. Elleri irice Harp için koşuşturarak harvele yapar. Bu esnada hiçbir şeye bakmazdı. Hakikaten çok kuvvetli birisiydi. Bazen bir suarayı kaldırıp yere çaldığını herkes görmüştür. Bir kimsenin dirseğinden tutunca o bir daha kurtulamazdı. Her güreşliği kimseyi yenmekte ve her vurduğu düşmanı ümmetlen meşhur olmuştur. Birkaç kişinin kaldırmaktan aciz kaldığı büyük bir kapıyı tek başına kaldırmıştır. Bir sayha attığı zaman yiğitlerin bile kalbi titrerdi. Hz. Ali Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın evinde yetişti. Tevazu sahibiydi. Kibirlenmez zayıflara bakar fakirlere yardım ederdi o aleyhissalatü vesselama harp kanimeti getiren gençlerden biriydi barış zamanlarında ihtiyacı olduğu zaman fırsat buldukça çalışır işi kerpik yapmak bile olsa yapardı dikkat edin 16 vurma ücret alarak çalıştığı kayıtlara geçmiştir halife olduğu zaman biri sona hurma taşırken ey müminlerin emiri bırak ben taşıyayım dediğinde bunu taşımak aile reisinin hakkıdır demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Müminlerin emiri çarşılarda gezer yolunu kaybetmişlere yol gösterir zayıflara yardımcı olur insanlara Allah'tan korkmalarını ve alışverişi güzel yapmalarını emreder. Ve bakın şu ayet-i kerimeyi okurdu. İşte ahiret yolda. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerindedir. Kasan 83 <Gülüyor> satıcılara nasihat ederek şöyle derdi. Ölçü ve tartılarınızı düzgün tutun. Etleri kabartmayın. Alışverişte yemin etmeyin. Zira yemin malı bitirir, bereketi götürür demiştir. Evet. Devam edeyim mi? Hz. Ali kardeşlerim yemesinde Ali sallallahu ve Selam efendimizin yolunu izlemiş. Belini doğrultacak kadar lokma yerdi. Dünya nimetlerinden bir şeyi canı çekse ondan alır, bağışlardı ve helalinden yerdi. Bol nasibi ise ahirete bırakırdı. Dünyada garip veya yolcu gibi veya bir ağacın altında mola vermiş gidecek olan gibi yaşardı Hz. Ali kaba giyinmeyi sever dünyaya aldanmamak için mücadele ederdi bir defasında ona bir helva çeşidi olan faluzeç getirildi onu önüne koydu ve bakın ne diyor şüphesiz sen güzel kokulu güzel renkli helal bir yemeksin fakat ben hesabını veremeyeceğim şeylere nefsimi alıştırmak istemiyorum evet Hz Ali bir gün yamalı bir gömlek giydi bunun hakkında kendisine sorulduğunda bu elbise kibirden uzaktır namazım için en iyisidir ve Müslümanların bana uymaları için de en uygun elbisedir demiştir. Allah kendisine razı olsun. Müminlerin emiri en üstün elbiseyi giyebilirdi lakin Rabbim'den çok korkan birisiydi. Meva cennetine kavuşmak için nefsini arzularından alıkoydu. Fis tebebiyesine eşeğe binmesi ve ayaklarını sarkıtması da bir örnektir. ve ben dünyayı hor gören bir deyim derdi Allah kendisine razı olsun Hz. Ali kuru hurma yer sonra üzerine su içer karnına vurup kim midesine ateş sokarsa Allah onu uzaklaştırsın der ve şöyle derdi sen midenin her istediğini verirsen sonuçta ferzin bütün köylü kötülüklere ulaşır derdi. Evet. Hazreti Ali'ye ey müminlerin emri gömleğini neden kaldırıyorsun denildiğinde o da kalp uçurduysun müminler de buna uysun derdi. Evet. Hazreti Ali Allah Azze ve Celle'nin kendisini halkından mesul tutacağını bilir. Hiç kimseye hafizlemez. Hiç kimseye hak dışında bir şey vermezdi. Zira başkasının hakkı nasıl olsa kendisinden alınır. Rivayet olundu ki kardeşlerim. Kardeşi Ukayl borçlanmış ve küfede bulunan ve mümin emiri olan kardeşi Ali'ye gelip 40 bin civarındaki borcundan şikayet etmişti. Ali diyor ki, ben de o kadar 4000 bin vereyim sabret deyince o da Beytulman senin elinde. Sen ise sonra vereceğin söylemişsin deyince bakın Ali ne diyor? Sen bana emanet edilmiş bu işlümanlarının malında sana vermemi emrediyorsundur. emrediyorsun evet. Hz. Ali adaletli bir fakih hüküm ve fetva vermede hakikaten darbı mesele haline gelmiştir hakikaten daima en adil yolu araştırır bu işin Allah'ın mizanı olduğunu bilirdi kim bu işe heva ve zulümçüse Rabbani dinden onun zulmünü uzaklaştırırdı. Belki hatırlarsınız <gülüyor> Hz. Ömer devrinde kardeşlerim işçen çoğalıyor. Hz. Ömer 40 sopadan 80'e çıkarıyor işkinin had cezasını. Ali geliyor diyor ki Sen diyor buna 41. sopayı vur. Bu adam ölsün. Vallahi diyor bu adama karşılık diyor, seni diyor. Haksız yere diyor bir adamın canına kıymaktan diyor. Kısa kestiriyor diyor. Bakın Emir el-Mü'minin Ömer Ali sana beyat eden biziz. Ömer ağlayarak alinin boynuna sarılıyor. Allah senden razı olsun diyor. Ben bunu diyor sadece Allah'a karşı işlenen haramların önüne geçmek için yaptım ama diyor hakikaten unuttuk diyor. Allah senden razı olsun diyerek o 80 sopa şeyinden, hükmünden vazgeçiyor. Evet. E, hakikaten hakikaten Allah'a tevekkülü örnek gösterilecek sahabelerden birisidir kardeşlerim. Gece nafile namaz kılmak için mescide çıkardı. Namaz bitince arkasındaki sahabe neden burada oturuyorsunuz diye sorduğunda onlar da derdi ki ey emir-el mümin seni korumak için geldik. Beni sema ehlinden mi yoksa yer ehlinden mi koruyacaksınız diye soruyor onlar biz yer ehlinden deyince bakın Ali ne diyor tevekküle bakın kardeşlerim şüphesiz hükmü semada verilmeyen yeryüzünde gerçekleşmez kaderin hükmü gelinceye kadar herkesi korumakla iki melek görevlendirilmiştir Kaderin hükmü geldiği zaman ise kişi kaderiyle baş başa kalırdır. Ve halde öyle olmuştur. Hazreti Ali şüphesiz benim üzerimde Allah tarafında yücük kalkan vardır. Ecelim geldiği zaman bu koruma benden kalkar demiştir. Kendisi gençliğinde İhtiyaçlarında da pek çok savaşa katılmış. Bu büyük sahabeye kaderi gelinceye kadar Allah'ın Azze ve Celle'nin onun üzerindeki koruması ne bedirde, ne de hendekte kalkmamıştır. Nitekim o Tebük dışında Ali sallallahu aleyhi ve sellem bütün savaşlara katılmıştır. Tebük savaşında ise Allah'ın Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'ye hareket olarak baktığı için katılamamıştır. Hazreti Osman'ın şehadetinde sahabeler onun katilini öldürmek gençlisinde birlik oldular. Sonra onlar intikam almak hususunda ayrılığa düştüler. Ayşe annemiz Talha ve Zübeyir İmam Ali'nin onları yönetime teslim edip intikam alınmasını talep ettiler ise i̇şte mesele sonuçlanıp fitne sönünceye kadar sabretmeyi istiyordu her iki tarafta iştiyatıyla hareket ettiler hepsinden razı olsun Cemel günü karşı karşıya geldiler sonra Ali ve Muaviye Allah her ikisinden de razı olsun bunların arasında sıffin savaşı cereyan etti ve daha sonra yine birçok meseleler oldu haricilerin eli Abdurrahman bin Mülcem El Muradi ile Ali radıyallahu anh da uzanıncaya kadar bu böyle devam etti Hz. Ali hicretin 40. senesi Ramazan ayının 17. günü Cuma gecesi Küfe mescidinde şibbehade şerbetini içmiştir Allah kendisinden razı olsun Rabbim ahirette onunla birlikte bizleri de haşr hayatı buraya kadar bu genç sahabeler diye bir risale var Allah kendisinden razı olsun Ebu Muaz kardeşimiz tercüme etmişti. Bu nakiller orada. İlk sahabe hayatı da benden olsun inşallah. Subhani ke ve bir hamd ke işveden la ilahe illa enti estağfurullah ve etubu ilayi. Velhamdülillahi herabdül alem. Selamun